بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا بعمرك المتموت يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذات منهم رجال كثيرا ونساء تقو الله الذي تسألون به ولا رحمة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم الذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدع ve kulla bidâyetin darâle, ve kulla darâletin fi النار. Değerli kardeşlerim, bu hafta geçen dersinizde gördüğümüz konulardan elde edilecek dersler neler? Onu inşallah vereceğiz. Geçen haftaki dersinizin konusu Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklük hayatı idi. Çocukluğu, sün, süt annesine verilmesi ta ki gençlik dönemine kadar yani 13-15 yaşlarına kadar başından geçenleri kısaca bize ulaştığı kadarıyla sahi kaynaklardan anlatmaya çalışmıştık. Şimdi o konulardan istifade edilecek birinci mesele, birinci ibret, Çocukların, kardeşlerim, tabi bir hayat içerisinde, doğal bir hayat içerisinde yaşamasının, büyümesinin ehemmiyeti ve fıtratın ıslahında, tezkiyesinde bunun etkisi, birincisi bu. Kardeşler, takdir edersiniz ki, bugünkü ortam tabi ortamdan çok uzak. Onun için insanlar yiyecekleri, içecekleri şeylerde hep natural yahut organik ve benzeri isimlerle e, işin yahut ürünlerin diyelim e, aslını, doğalını e, böyle bozulmamışını araştırmaya, ona yönelmeye çalışıyorlar. Çünkü bu fıtratta vardır. Fıtrat bunu istiyor. Fıtrat bozulmamış olan şeylerden istifade etmeyi, ondan faydalanmayı, ondan bir şeyler alıp onunla hayatını idame etmeyi istiyor. Fıtratın istediği bu. Çünkü insan bu fıtrat üzere, tertemiz, bozulmamış bir fıtrat üzere, üzere yaratılmıştır. Dolayısıyla bunları talep etmesi de çok normal. Kardeşler, çocukların burada anlatıldığı üzere böyle e, geniş ortamlarda rahat mekanlarda istifade edip oynamaları ondan sonra güneşin ışınlarından faydalanması faydalanmaları rüzgarın esintisinden istifade etmeleri çocuklar için gerçekten çok önemli bu çocukların kendileriyle Allah arasındaki bağlantıyı kurmalarına sebep oluyor böyle sakin bir ortam bu şekilde e, geniş bir ortam yani çöl e, hayatı diyelim e, Arabistan'dakiler için veya da o bölgelerdekiler için bizim e, bölgemizdeki kimseler, bizim memleketimizdeki kimseler için köy hayatı böyle şehir hayatından uzak sanayinin binaların her türlü gürültünün araçların, makinelerin vesaire teknolojinin getirdiği adeta çöplüğün kalabalığından uzak tertemiz bir hayat içerisinde yaşamaları rahatça oynayabilmeleri, onların Allah Azze ve Celle ile bağlantı kurmalarına bir vesile oluyor. Bu hengamın içerisinde, yani şu şehir hayatının içerisinde ne kadar bu sağlanabilir, ne kadar bir çocuk tefekkür edebilir, bazı şeyleri düşünebilir. Yani kısacası Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki ayetlerini nasıl olur da okuyabilir? Çok zordur. Böyle bir şehir, şehir hayatında. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmet üzere gönderdiği cezalardan biri de bu ümmetin kıblesini ve yönünü yürüyüşünü değiştirmesinden dolayı böyle bir hayatı böyle bir hayatı vermesin böyle bir hayatın içerisine insanları bu ümmeti bu ümmeti getirmesi yani böyle bir hayatın içerisinde bu ümmetin neşet edip e, yaşamaya çalışması yine bu ümmetin kendi eliyle yaptığı şeylerden kaynaklanıyor insanın kıblesi yönü, yüzü ne tarafa ise yani dünyalık şeyler elde etmek, dünyalık şeyleri e, birinci plana alan, ahireti ikinci plana atan arka plana atan kimselerin yönüne dönmüşse o zaman onlar gibi yaşayacaktır. Yani. Tabi ki bunun içerisinde istisnai olan, hak üzere bulunan bir taife vardır, bir topluluk vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste ümmetimden hak üzere bulunacak, hak üzere olan bir topluluk devam edecektir. Ta ki kıyamet saatine kadar bir. onlara, o kimselere terk edenler, onlara terk edenler ve onlara muhalefet edip karşı çıkanlar asla zarar veremeyeceklerdir. Allah Allah Azze ve Celle o nadir topluluktan taifetül mensura dediğiniz yardım olunmuş taifeden olmayı nasip etsin. Amin. Kardeşlerim, çocuk terbiyecisi yani çocuk eğitimi hususunda bilgi sahibi olan alimler, uzmanların da söylediğine göre ilk dönemde özellikle ilk dönemlerde, çocuğun yetişiminde, ilk dönemde tabi bir hayat içerisinde çocuk eğer yetişirse, içinde bulunduğu durumu, kainatı, oluşumu ve bunun gerçeklerini çok daha iyi idrak edebiliyor. Bunu tespit etmişler. Onun için bu tabi hayat vazgeçilmez bir şeydir. Bundan ne kadar nasip alabilirsek bu bizim için ve çocuklarımız için faydalı olacak. Aleyhisselatü Vesselam'a gelecek olursak o işte böyle bir tabi, tabi hayat içerisinde, doğal bir hayat içerisinde yetişiyor. Çocukluğunu böyle bir ortamda geçiriyor. Bunun arkasından da saf, tertemiz ve uyumlu bir uyumlu bir kişilik ortaya çıkıyor. Ondan önceki bütün nebilerin hayatı da böyle. Allah'ın selamı onların üzerine olsun, nebilerin hayatları da bu şekilde geçiyor. Tıpkı aleyhissalatü vesselamın hayatı gibi. Önce sakin bir ortamda yetişiyorlardı. Yani dışarıdaki, doğadaki, arazideki ağaçlar, orman, ormanlık, Ondan sonra vadiler, tepeler, düzlükler, dağlar ne varsa işte. Bunların e, düşünülmesi, bunların göz önünde bulunduğu okunması. Allah'ın ayetleridir bunlar. Bunların okunması neticesinde kişilik, fıtrat çok güzel bir şekilde ıslah oluyor, gelişiyor. Allah Azze ve Celle... Kainattaki ayetlerini okumayı bize nasip etsin. Onlardan etkilenip düşünmeyi, tefekkür etmeyi bize nasip eylesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da böyleymiş. Onlar da çocuklarını alır, çöllere, sahralara çıkarlarmış. Onları oraya götürürler, ve Allah'ı zikrederler. Neticede böyle bir ortamda yetişen çocuk, Sonuçta İslam'ın kahramanları oluyor. Allahu Ekber. Tertemiz bir ortamda yetişen, pisliğin bulaşmadığı bir ortamda yetişen çocuklar, neticede İslam'ın kahramanları, alimleri, mücahitleri oluyor. Öyle ortamlar var ama çok nadir allah Teala bize ve çocuklarımıza bu hususta yardım etsin. Onlar da güzel, tertemiz ortamlarda yetişsinler inşallah. Allah Azze ve Celle kelimesinde i kerimesinde يَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar göklerin ve yerin yaratılışı hususunda tefekkür edenlerdir. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür edebilmek için açık araziye çıkmak gerekiyor. Açılmak gerekiyor biraz. Bu şehir hayatından, donukluktan Allah'ın yeryüzüne serdiği, yaydığı ayetlerin içerisine girmek gerekiyor. Hem gökyüzünü hem de yeryüzünü güzel bir şekilde okuyabilmek için bazen çıkmak gerekiyor. Onlar diyor, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbene, ma halakda heda baatila, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Yani bu gördüğümüz, idrak ettiğimiz şeyleri sen boşuna yaratmadın. Subhanakalikun ya da benler, seni tenzih ederiz. Yani böyle bir şeyden sen iştigal etmezsin. Seni bundan tenzih ediyoruz. Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim her gün bir iş dedi. وَكُلَّ يَوْمِنْ هُوَ ف۪ي شَعْنِ diyor. Rahman sureti. Her gün bir iş dedi. Allah Azze ve Celle her gün bir yaratma halindedir. O bize muhtaç değil, biz ona muhtaçız. Biz onu anmaya, zikretmeye muhtaçız. Onun için eğer zikredenlerden olursak, Allah Azze ve Celle'yi hatırlayanlardan olursak, Allah Azze ve Celle bize vaat ettiği şeyleri verecektir inşallah. Dedik ya çocukların gelişiminde e, tabi hayat çok önemli. Aleyhissalatü vesselam buna bir hadisiyle işaret ediyor. Saattan gelen bir hadis e, sahibi bir hadis. Dört şey kardeşlerim dünya saadetindendir diyor. Dört şey Dünya saadetinden. Birincisi, salih bir eş, geniş bir mekan, salih bir komşu ve iyi bir binek. Dört şey de, dört şey de, dünyanın sıkıntısındandır. Yani, bunlar bulunuyor ise, sıkıntılı bir hayat söz konusudur. Az önceki sadıklarımızın tam tersi. Kötü bir eş, Dar bir ev, kötü bir binek ve kötü bir komşu. Bunların hepsi insanın hayatını yansıtıyor. Sıkıntılı veyahut da e, mutlu bir hayat üzere olduğunu yansıtıyor. Onlara sebep olan şeyler. Kadının salih olması kocasına itaat etmesi, önce Rabbine sonra kocasına itaat etmesi ve ibadetlerini yapması bundan daha güzel bir şey olamaz. En büyük nimettir bu. Kadınlarınıza Allah'a itaati emretin. Onlar evlerinde Kur'an okusunlar. Kur'an dinlesinler. Mutfakta iş yaparken müzik değil Kur'an dinlesinler. O ev nurlanacaktır Allah'ın izniyle. Çocuklarına Kur'an'ı bizzatihi anneleri öğretsin. Dinlesin. Anne dedi. İlk öğretmendir çünkü. Anneler yapmıyorsa babalar çok az, çok nadir yapacaktır. Herkese halk arasında boşuna denmiyor. Ev alma, komşu al. Salih bir komşu için dua etmek lazım. Salih bir komşu insanın dünya saadetinde yani bilirsiniz hepiniz komşuluk ilişkilerinden hepiniz bilirsiniz kötü bir komşu olduğu zaman insanın huzuru yoktur eve gidesi gelme ama salih bir komşu ise sabırlı bir komşu ise o onun için mutluluğa sebep olacak bir şey geniş bir ev ve iyi bir birek de allah Teala'nın kullarına ikramıdır Allah Azze diledi kuluna ikram eder. Hep sütur rızka liben yetsa, oya kadir. Dilediğine rızkı artırır, dilediğine de kazar. Ves elul lahha min fadli Allah'ın fazından, lütfundan isteyin diyor. Ula te temenle fadıl Allah bhi, بعدكم علا بعد. Allah'ın birbirimize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin veselullah'a min Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ın fazlından istenirse helalinden Allahu Teala geniş bir ev ve iyi bir binek nasip eder. Rabbimiz tüm kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize bu saadeti, bu mutluluğu tattırsın inşallah. <gülüyor> Fatır suresindeki bir ayet-i kerime de yine bu tabiiliğin, doğallığın, e, bu ortamda bulunmanın ve yetişmenin ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Elam taranın Allah'a enzalemine semaime görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, gökten bir su indirdi. Fa axrajna bihi thamaratun muxtalifan ve onunla böyle çeşitli çeşitli değişik değişik meyveler, semeratlar çıkardık, bitirdik. Veminal civeli, cüdedun bidun vahumrun. Ve, ve dağlardan beyaz yollar, kırmızı yollar, muhtelifen elvanuha renkleri farklı farklı ve kahrami bir suyu ve siyah yollar vardır. Bunu dağlarda gezen, ovalarda, düzlüklerde, vadilerde dolaşan insanlar bilirler. İşte bunlar Allah'ın ayetleri. Bunları biz Kur'an'da okuruz, mealini okuruz, telaffuz ederiz ayetleri. Ama ne diyor bunlar? Bunları anlamak, idrak etmek için çıkmak gerekiyor. Bu ayetleri okuyup çıkmak yahut da orada bunları okuyup tefekkür etmek, çok daha bir anlamlı olsa gerek. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendi nefsime de size de. Allah Azze ve Celle işin özü kardeşlerim, çocuklarımızı tertemiz bir ortamda yetişmesini sağlasın. Ve onları şirkten ve her türlü ahlaksızlıktan korusun. İkincisi, geçen haftanın konularından istifade edilecek ikinci konu, Allah'a davet hayatında, davet meselesinde şeytanı def etmek. Şeytanın eserini, şeytanın etkisini kardeşlerim def etmek. Allah Subhanahu ve teala Nebimiz aleyhisselatü vesselamın kalbini imanla yıkayarak ihsanda bulunmuş. Ona büyük bir nimet veriyor. Hani geçen hafta anlatmıştık ya, Cibril aleyhisselam geliyor. Allah'tır selam kalbini yarıyor. Yani göğsünü yarıyor, kalbini çıkartıyor ve oradan şeytanın payını çekip alıyor. Bu ameliyat şeklinde gerçekleştiriliyor. İki melek tarafından. İki melek bir ameliyat yapıyor. Allah azze ve celle bunu böyle takdir etti. İnna kulli şeyin kadir. Allah her şeye güç yetirendir, kadir olan. Allah azze ve celle yocrüni hayyen min el meyt ve mekhrucu el meyt min el hayy ve yocrüc el hayy min el diriden ölüyü çıkart. Bir zamanlar Yahudilerden geçmiş ümmetlerden Yahudilerden bir insanı öldürmüşlerdi de onu onu öldüreni bulamadıkları için ihtilafa düşmüşlerdi. Aralarında çekişmeye düşmüşlerdi. Bundan dolayı Allahu Teala onlara bir ineği boğazlamalarını emrediyor. Kısa, uzuncadır. Nihayetinde soruyorlar, soruyorlar ineğin özelliği hususunda. En son bir ineği boğazlıyorlar ve onunla, onun bir parçasıyla Allah Azze ve Celle diyor ki, o kestiğiniz ineğin bir parçasıyla ölen adama vurun. Ölen adama vuruluyor ve o kalkıyor, diriliyor yani, öldükten sonra diriliyor ve kendisini kimin öldürdüğünü haber veriyor. Subhanallah. Allahü Teala böyle ayetlerini apaçık bir şekilde gösterdi. Bunun gibi nice misaller verdi. Dolayısıyla kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle gerçekleşen, sahih olarak bize gelen, doğru bir rivayetle gelen bu olay, yani İsrat kalbinin açılması. Ve şeytanın payının çıkartılması aleyhissalatü vesselamı Rahman'a davette ilk davetçi olarak tertemiz, halis, halis bir şekilde her şeyden uzak, şeytanın bütün fitnelerinden uzak bir hale ve kıvama getiriliyor. Bu olayla, bu cerahatla yani bu ameliyatla. Burada peki günümüzün davetçilerine bir e, ibret yok mu? Elbette. Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden şeytanın payı çıkartılmışsa, bugünkü davetçiler şunu zannetmeyelim, biz davetçi değiliz. Yani hoca değiliz, öğretmen değiliz diye düşünmeyelim. Her bir insan kendi çapında, Aleykümselam, bir davetçidir. Kullukum mes'ulun ve kullukum Hepiniz çopansınız ve hepiniz gittiğinizden sorumlusunuz diyor. Her bir insan davetçi konumunda, kendi çapında, çoğuna, çocuğuna, akrabasına vesaire, Elinin altında bulundurduğu herkese karşı. Dolayısıyla davetçi olan, İslam'ı temsil eden her bir kimsenin, kalbini şeytanın vesveselerinden temizlemesi gerekiyor. Şeytan vesvese verirse, bırak davet etmeyi, bırakın davet etmeyi, İslam'a çağırmayı, İslam'a hizmet etmeyi kardeşlerin, kendisi şüpheler ve şekler içerisine düşecektir. Kendi imanından emin olmayacaktır. Böyle bir insan, kendi içerisinde çelişkiye düşen bir insan, nasıl başkasını hakka, ve Rahman'a çağırabilir ki. Mümkün değil. Onun için şeytanın vesveselerinden kalbini temizlemesi gerekiyor. Fitnecilerden uzak durması gerekiyor. Allah'ın ayetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini öğrenmesi. O nurdan istifade etmesi gerekiyor. Nebiimiz aleyhisselatü vesselam sahih-i müslümde gelen bir hadiste diyor ki Sizden her bir kimsenin şeytandan bir dostu, bir arkadaşı, bir yakını, bir de melekten bir yakını vardır. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, ya seninki? Seninki de böyle midir? Deyince, yani sende de var mıdır bu şeytan? Şeytandan bir yakın dost var mıdır? Deyince, evet diyor. Yalnız Allah Azze ve Celle yardım etti. O Müslüman oldu. O sadece hayrı emreder diyor. Şeytandan olan yakın dost her bir insanın başında bulunan hep şerri emreder. Ama aleyhissalatü vesselam kim üstesine? Çünkü o onunki Müslüman olmuştur. Ona ancak emre emrediyor. Evet. Zuhruf suresinde çok önemli bir işaret var buna. Bunu okurken aklıma geldi. Diyor ki Allah azze ve celle ve men yaşu anzikrir rahman nuqayit lehu şeytanen fehu lehu karin. Kim Rahman'ı zikirden uzaklaşırsa Allah azze ve celle zikirden uzak durursa ona bir şeytan ona bir yakın dost musallat ederiz de fehu lehu karin. O onun yakın arkadaşı olur diyor. İşte bu hadisin ayetle olan şahidi. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. İnsanın hem melekten hem de şeytandan birer yakın arkadaşı var. Ancak insan Allah'ı zikri terk ettiğinde şeytanın fitnesi ve vahyi, şeytanın yönlendirmesi, şeytanın yakınlığı daha fazla ön planda, devamlı onunla beraber, hep ona şerri hatırlatıyor, şerri fısıldıyor. Yani. Ve men ya şu an rahman, mukayyit lehu şeytan. Kim rahmanı zikirden uzaklaşır tabi. Allah kendisini zikirden mahrum etmesin bizi. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği Aişe radıyallahu anha'dan gelen bir hadiste diyor ki Aişe radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece benim yanımdan çıkmıştı. Ben de diyor onu kıskandım. Geldiğinde ne oluyor ey Ayşe diyor. Sen kıskançlık mı yapıyorsun dediğinde benim gibi bir insan, senin gibi bir insanı neden kıskanmasın diyor. Subhanallah. Ayşe radıyallahu Anh'a Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgilisi, en çok sevdiği insanlardan en çok sevdiği kimse. Diyor ki Ali Aleyhisselam sana şeytanın mı geldi diyor. Yani böyle davranıyorsun derken diyor ki Ali Aleyhisselam Ayşe validemiz insanla birlikte şeytan olur mu diyor. Yani <gülüyor> benimle birlikte daha doğrusu be, önce benimle birlikte bir şeytan mı var diyor. Benim şeytanım mı var dediğinde evet diyor. Her insanla beraber bir şeytan bulunur diyor. Peki ya seninki diyor. Ayşe Validemiz Aleyhisselatü Vesselam'a benimki de diyor evet beni, bana Allah yardım etti benimki Müslüman oldu diyor. Yani sadece bana hayrı emrede, şerri emretmez diyor. Demek ki her insanla birlikte bir şeytan bulunuyor. Devamlı ondan sığınmak. Allah Azze ve Celle'ye sığınmak ve sakınmak gerekiyor. Bu yolda en en güzel metot birincisi Kur'an-ı Kerim'le sığınmak. İkincisi de dua ile. Bunlara biraz girecek olursak, Kur'an-ı Kerim'den insanı koruyacak, korumasına vesile olacak en önemli ayetlerden birisi kardeşlerim Ayetel Kürsüdür. Tabarani'nin Hasan bir senetle rivayet ettiği bir hadiste Ubeyb ibn Ka'b muratallahu anta geliyor ubeyb ibn Ka'b'ın hurmadan oluşan bir harmanı varmış. Yani devşirmişler efendim söyleyeyim. Böyle bir e, korumak için bir yere koymuşlar. Ondan mütemadiyen e, yani hurmadan eksilmeye başlamış. Bir gün bekçilik yapıyor, gözetliyor. Geceleyin e, neden eksiliyor hurmalar diye Çalınıyor mu? Başka bir şey mi oluyor? Diye beklemeye karar veriyor. Birden böyle yeni yetme dediğimiz yani yeni akıl bali olmuş konumda bir çocuğa çocuk gibi yani bir garip bir yaratık, böyle garip bir canlığına karşılaşıyor. Selam veriyor, o da selamını alıyor. Yani ne insana benziyor ne başka bir şeye sanki diyor ki o ibn-i sen diyor cin misin insan mısın diyor cinim diyor elini uzat diyor elini uzatıyor eli böyle sanki şey köpek eli gibi ve kılları da köpeğin kıllarına benziyor cinin aslında hakiki sureti şeytanların hakiki sureti böyledir bildiğimiz kadarıyla Diyor ki, bu cinin hilkati midir? Yani e, tabiatı mıdır? Diye soruyor. Cin de diyor ki, cinler bilir ki benden daha kuvvetli, daha sağlam onların içerisinde e, adamlar vardır diyor. Yani benden daha sağlamları vardır diyor. Allahu aleyküm Peki diyor, sen niçin geldin buraya? Seni getiren nedir diyor cine, o böyle bir o da diyor ki, ben duydum ki sen sadakayı seven bir insansın. Yani sadaka dayatan bir insansın. Ben de nasibimi almaya geldim diyor. Peki diyor, sizden nasıl kurtulabiliriz diyor. O böyle bir Yani sizden, siz şeytanlardan nasıl kurtulabiliriz dediğinde o da diyor ki, Bakara suresindeki ayetel kürsü, Allahü la ilahe illa huvel hayyul gayyum. Bunu okursun diyor. Eğer diyor, bunu akşamladığın zaman okunu, okursan, sabah oluncaya kadar korunursun. Sabahladığın zaman da okursan, akşam oluncaya kadar bizden korunursun diyor. O İbn-i Ka'b, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, olayı anlattığında, hadiseyi anlattığında diyor ki, bu pis olan yaratık, yani şeytan demek istiyor, doğru söylemiştir diyor. Allahu akbar. Şeytan burada doğru söyledi. Neyi e, doğru söyledi? Gerçekten ayetel kürsü okunduğu zaman korunacağını doğru söyledi. Şeytanlar yaklaşamıyor. Bu hasen derecesinde bir hadis. Bunun sahih derecesindeki bir hadis de hepinizin bildiği, tekrar hatırlatayım, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın hadisi. Biliyorsunuz ona Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da zekat mallarını gözetleme görevi vermişti. Geceleyin ona da yani e, onun bulunduğu yere de bir adam geliyor. Avuçla o zekat mallarından bekçilik yaptığı Ebu Hureyrenin bekçilik yaptığı mallardan alıp e, götürmeye Kaçırmaya çalışıyor. Ebu Hureyre onu yakaladığında diyor ki ben muhtaç bir insanım. Benim yanımda ailem var. Onlar da ihtiyaç sahibidir. Beni bırak deyince Ebu Hureyre merhamet ediyor. Bırakıyor. Sabah hadiseyi aleyhissalatü vesselam'a haber verince diyor ki <gülüyor> yalan söylemiştir. O tekrar gelecek diyor. Ebu Hureyre de aleyhissalatü vesselam'ın bu sözüne binaen gözetliyor. Gerçekten de geliyor. Bu üç sefer devam ediyor böyle. Üçüncüsünde Ebu Hureyre diyor ki, seni yakalayacağım ve Resulullah'a götüreceğim diyor. Bırakmayacağım seni diyor. Adam diyor ki, sana diyor bir takım kelimeler öğreteceğim, o zaman beni bırakırsın diyor. Sana fayda verecek şeyleri öğreteceğim diyor. Ebu Hureyre de nedir onlar dediğinde, yatağına geldiğin zaman diyor, ayetel kürsü yok. O zaman diyor, sana sabaha kadar bir muhafız başında bekleyecektir diyor. Ayet-i Kürsü okumandan dolayı diyor. Ve şeytan sana sabaha kadar yaklaşamayacaktır diyor. Böyle söylüyor ve gidiyor adam. Ebu Hüreyre onu tekrar bırakıyor yani. Sabah olayı aleyhissalatü vesselam'a haber verince, <gülüyor> o çok yalancıdır, yalancıdır. Sen diyor onun kim olduğunu biliyor musun diyor. O diyor şeytandı diyor. Evet. Bu hadis e, Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında zikrediliyor. Demek ki kardeşlerim hem İslam davetçisinin hem de her bir Müslümanın şeytan ve desisesinden, vesvesesinden korunması için mutlaka bu yollardan birini yapması gerekiyor. Hatta yapabildiği kadar hepsini yapması gerekiyor. Ayet-el asla vazgeçmeyecek. Zaten her bir namazın arkasında okunduğu zaman ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kişiyle cennete girmesi arasında ancak ölüm vardır Ayet-el okuyan kimse için. Öldüğü zaman inşallah cennetliktir demek bu. <gülüyor> yani bu kadar faziletli. <gülüyor> Yine Müslüm'ün rivayetinde evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Muhakkak ki Bakara suresinin okunduğu yerlere şeytan giremezdi. Demek ki Bakara suresi ve Kur'an kabirlerde okunmaması gerekiyor, evlerde okunması gerekiyor. Bu ayetin, şey, hadisin bize anlattığı. Ve şeytandan uzak olmak için, şeytandan salim olmak için yani mutlaka Bakara suresinin okunması en azından okutulması gerekiyor. Yani e, CD'den, radyodan vesaire. Onu kastediyorum. İkincisi, Muavazateyn ve İhlas sureleri. Ayetel Kursu'dan sonra en önemli Muavazateyn yani Felak ve Nas sureleri ve İhlas suresi. Bu hususta birçok hadis varid olmuştur. Onlardan bir tanesi Sabahladığın zaman ve akşamladığın zaman Felak ve Nas suresini okursan bir de İhlas suresini okursan yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ قُلْ اَعُوذُ felak, kul قُلْ اَعُوذُ sureleri okursan diyor <gül> her şeye karşı sana yeterli yani her şeyden seni korur demek onun için sabah ve akşam namazlarından sonra mutlaka üçer defa İhlas, Felak, Nas surelerinin okunması gerekir Bunlar koruyucu şeyler. Üçüncüsü de dua. Yani davetçi bir kimsenin, şeytanın vesveselerinden korunabilmesi için daima dua üzere olması gerekiyor. Öyle demiyor mu Rabbimiz? Furkan suresinde. Kul ma ya'bele dikumu Rabbi, lev la Eğer sizin duanız olmasaydı Rabbim size ne diye önem versin ki? Kardeşlerim, dua gayedir. Son noktadır. Onun için Ali vesselam, aleyhissalam dua ibade, dua ibadetin ta kendisidir." Diyor. Dua muhtaç olmanın ihtiyacı arz etmenin bir yoludur, metodudur. Allah'a teslimiyetin bir göstergesidir dua. Kişi daima Allah azze ve celle'ye dua üzere olmalı. Yani yürürken, otururken, kalkarken illa ki böyle oturup el açmak değil. Evet el açmak sünnette vardır. Ama bunun haricinde kişi özellikle yağmur mevsimindeyiz. Aslında kar mevsimindeyiz ama Allahu Teala yağmur takdir ediyor. Bereketli kılsın inşallah. Yağmur yağarken mesela dua etmek makbul bir zamandır. Hadiste öyle geliyor. Geceleyin dua etmek. Cuma günleri özellikle ikindiden sonra dua etmek. Makbul bir zamanda dua etmek demek. Bunları kaçırmadan duaya sarılmak gerekiyor. İşte bu dualara sarıldığımızda, dualarla meşgul olduğumuzda kalp bununla ilgilendiğinde Allah Azze ve Celle koruyor. allah Teala o kişinin dinini Kalbini şeytanın vesvesesinden, desisesinden sesinden koruyor kardeşler. Allahü Teala müminin suresinde vakur Rabbim, ağzı bükemin hemezatı şayatin. De ki, ey Rabbim, şeytanın dürtmelerinden sana sığınırım. Ve ağzı bükem, ve ağzı ve şeytanların üzerime çullanmasından, toplanmasından benim başımda hazır olmasından sana sığınırım. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim, adamın bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Rasulü, beni bir akrep soktu, yani ben böyle şiddetli bir şeyle daha karşılaşmadım diyor. Yani çok acı verdiğini söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? Diyor ki, اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَمَّاتِ min شَرِّ مَا halak. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım deseydin diyor, sana bir şey isabet etmezdi, yani sana zarar veremezdi diyor. Bunu özellikle akşam üç, üç sefer, akşamlandığında üç sefer söylemek gerek. Bunlardan hali olmamak lazım. Netice itibariyle kardeşler, dua, şeytanın yaptığı her türlü hesabı başına çeviren öldürücü bir silahtır Ve Allah Azze ve Celle'ye yapılan yüce bir ibadettir. Bundan kişi asla uzak kalmamalıdır. Üçüncü konu istifade edilecek üçüncü mesele geçen haftayla geçen dersimizle alakalı olmak üzere nefsin e, islahında teskiyesinde çobanlık yapmanın koyun çobanlığı yapmanın büyük bir etkisi vardır. Büyük bir tesiri vardır. Onun için hem nebiler aleyhimusselam hem de demeyimiz aleyhissalatü vesselam çobanlıkla geçmiştir. Gençlikleri, yetişmeleri çobanlıkta olmuştur. Çünkü bu meslek yüce, asil bir meslektir diyor subhanallah. Yeryüzünün ve gökyüzünün melekutu yani hükümranlı hususunda insana bir şeyler verir. Düşünmesini sağlar. Bir fikir yürütmesine sebep olur diyor. Allah azze ve celle'nin yarattığı şeyler düşünülerek Allahu Teala'ya karşı bir böyle muhabbet oluşur. Onunla arasında bir sıla, bir bağ meydana gelir. Diyor. Çünkü birçok şeyden uzak, insanlardan uzak. insanların oluşturduğu gürültülerden de uzak yalnız sadece hayvanlarla doğayla güneşle, ayla efendime söyleyeyim e, yollarla, dağlarla ovalarla, vadilerle beraber sakin, tertemiz bir ortamda. İşte böyle bir ortamda aleyhissalatü vesselam koyun çabanı olarak kendisini yetiştiriyor. Dolayısıyla bu kişinin e, nefsinin tezkiyesine, ıslahına sebep olan, sebep olan şeylerden biridir. Allah Azze ve Cem, Nur Suresinde yani o çobanlık yapan kimselerin biraz düşündüğü zaman veyahut da araziye çıkan kimseler biraz düşündüğü zaman e, neden orada kalmak, oralarda bulunmak, tefekkür etmenin Önemli olduğuna işaret eden bir ayet-i kerime. أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي Görmedin mi ki? Göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a tesbih ederler. وَالْطَيْرُ <gülüyor> سَافَاتِ Ve sıra sıra kuşlar. Dizin dizin kuşlar diyor. Hani göç zamanlarında görürüz. Böyle inci tanesi gibi. Belirli bir düzen, düzenli bir ordu halinde akın ederler. Bunların hepsi Allah Teala'nın ayetleridir diyor. Kullun kad alime salatihu ve tesbihihi hepsi de salatını yani bunların hepsi salatını ve tesbihini Allah azze ve celle'yi zikretmesini yani Allahu Teala'yı zikretmesini bilir diyor. Vallahu alimun bima Allah onların yaptıkları şeyleri bilir. Hac suresinde ise Elem <gülüyor> Allah'a İyes cedluhum minis semavat ve men filar mi ki Allah azze ve celle göklerdeki ve yerdeki şeyler tesbih ederler, şey, Secde ederler. Secde ederler. Ve şems güneş. Ve ay. Ve nucum yıldızlar. Ve ciban dağlar. Ve şecem ağaçlar ve deva ve كثير ve yeryüzünde dolaşan canlılar ve insanlardan çoğu Allah'a secdiler. Allah. Subhanallah. Ve kesirun hakkı aleyhi aldat. Ve çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Kim o çoğundan kastedilen? İnsanlar. Diyerleri değil. Ve men yuhinillahi femâ lehumun mikrûn. Allah kimi alçaltırsa ona ikram edecek, onu yüceltecek kim olabilir ki? İnnallâhe yef'alimâ yeşâ. Muhakkak ki Allah Dilediği şeyi yapar. Evet kardeşlerim. Son olarak mümin bir kimse, iman eden bir kimse dünya hayatının kederinden, üzüntüsünden, izdiham ve kalabalığından uzaklaşıp tabi doğal bir ortamda kendi nefsi için, ailesi için, çocukları için İmkânı nispetinde zaman ayırma. Ve orada Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmelidir. Allah Azze ve Celle'yi tesbih edip, zikredip Kur'an okumalıdır. Hiçbir şey yapamıyorsa tefekkür edip, tefekkür edip, aynen Kur'an'ın buyurduğu gibi, Rabbena mâ halehtehâ ve batilâ. Ey Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Yani sana imanımızı tazeliyoruz sana iman ettik sen şahit ol senin yarattığın şeyler de şahit olsun manasında Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet göstermek ona yönelmek gerekiyor onun için e, tabi olan doğal olan şeyler bizim imanımıza imanımızın artmasına Allah'ı zikretmemize birer vesiledir bunlardan Allah Azze ve Celle Mahrum eylemesin. Evet. Ve bunlardan hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Bunları yok eden insanlara da fırsat vermesin. Amin. Ha da vallahu alem. Subhaneke yani. Allahumma ve bihamdik eshhedü en la ilaha illâ ente esteğfiruke ve